İstediğim şey aslında bir bir soru O yüzden bir çözüm, çözüm önerimi var fakat e, lafona e, gelir mi fırsat olur mu bilmiyorum ama yine de e, söyleyeceğim söylemek istediğim şeylerden o kadar da emin değilim çünkü nihayet e, bir bir sorundan bahsetmek istiyorum. E, soru şu e, Aristoteles. Bilenler bilir, Nikomokos Etik kitabı birinci, hemen daha başında Erdem argümanı, fonksiyon argümanı denilen bir argüman var. Burada Aristoteles insan için mutluluğun ne olduğunu tanımlıyor. Aristoteles insan için mutluluk, yani insan yaşamı için mutluluk, ruhun insana özgü fakültelerinin erdeme uygun şekilde aktive olması, erdeme uygun aktivitesi. Şimdi böyle bir duyunca elbette yapmak isteyeceğimiz ilk şey, e, ruhtan bahsettiğimiz, ne, ne anlıyoruz? Yani ruh ne olmalı ki onun insan öz kapasiteleri olsun ve onun e, erdeme uygun aktivitelerinden ne anlayacağız? Yani bir referans, bir temel alıp e, arıyoruz, bir ruh tanımı arıyoruz. Elbette bunun için gidip bakacağımız yer, Aristoteles'in ruhu tanımladığı yer. Orası da e, de Anima ya da Ruh Üzerine Türkçe'de derişe evlenen kitap ve bu kitabın ikinci ikinci e, kitabı, yani bu ikinci bölümünün ıı, hemen başında Aristoteles birkaç kez ruhtan ne anladı, nasıl tanımladığını bahsediyor. Buradaki tanımlardan en baskın olanı, daha doğrusu yani en, işte Aristoteles'e ruhun tanımı budur diye kabul gören tanım şu. Iı, Aristoteles'e göre ruh ıı, oradanlı bir bedenin ıı, birinci gerçekleşmesidir. Bununla edilen şey şu. Iı, ruh bir e, canlılık, aslında tabii ki Aristoteles'in kastettiği şey e, ruh deyince Türk, Türkçe'de başka dillerde de e, daha ruhani bir şey diyoruz ama Aristoteles'in bu, yani daha e, şey, skürtüel e, bir şeyler diyoruz. Fakat Aristoteles'te bu tanımının özelliği hünomorfik ya bu, bu bir tane kastetilen şey şu, madde ve formun e, bir arada... E, e, düşünüldüğü bir e, formül olması. O halde Aristoteles'e göre canlılık aslında bir bedenin yüklemi, yani bir beden canlıdır. Canlılık fenomeni her zaman bedenle birlikte dir bu tanıma göre. Fakat manzara buysa o halde şöyle bir problemle karşı karşılaşıyoruz. Aristoteles'e göre e, insan için mutluluğun iyi yaşamı, mutluluk değil iyi yaşam e, demeyi tercih edeceğim. İyi yaşam, iyi yaşam'a temel olabilecek yani Nikomokas'a ettiktenladığımız şekilde iyi yaşama referans olabilecek, temel olabilecek bir ruh tanımımız yok. Ha? Çünkü ruh üzerindeki ruh tanımına göre ruh her zaman bir bedenin canlılığıdır. Canlılık her zaman bir bedene aittir, bedenin yüklemidir. Oysa insani kapasiteleri yani buradan basitçe anlayacağımız şey akıl kapasitelerinin bir bedensel Karşılığı Ya da bedensel e, bir organı e, yok e, Aristoteles'e göre. E, yani e, ruhun tanımındaki hülomorfik tanıma uygun e, bir formülünü bulmak, iyi yaşamın, insani iyi yaşamın mümkün e, görünmüyor. O halde e, e, elimizde bir problem var. E, bir iyi yaşam, insan için bir iyi yaşam tanımımız var fakat buna tekabül eden bir canlılık bir ruh tanımımız yok. Bu bu fikir aslında Aristoteles'in biyoloji eserlerinde e, ki e, e, tutumuyla tam olarak örtüşüyor. Çünkü Aristoteles örneğin hayvanların e, parçaları e, kitabının daha ilk bölümünde e, şunu söylüyor. E, bilenler yani e, insanın insana özgü akıl kapasitesinin e, Yunanca ismi e, Nus. E, Nus ...doğa çalışmasının bir parçası değil, yani bu biyoloji metinlerinde NUS'a ilişkin bir çalışma bulmayacaksınız... ...çünkü NUS'un biyolojisini yapmak mümkün değil, basitçe neden? Çünkü NUS bedensel bir fakülte değil Aristoteles'e göre. Sorun bu. Fakat İlginç bir şekilde e, biyoloji metinleri tabii ru üzerine, canlılık üzerine de e, biyoloji, e, bu, yani o kitap canlılık üzerine ismi bu olan e, kitapta biyoloji e, korpusunun bir parçası olarak düşünülebilirse nihayet canlılık e, üzerine, yani can fenomeni, canlı olma fenomeni hakkında diğer biyoloji eserleri gibi... Yani canlık üzerine bir kitap. Eğer onu da biyoloji metinlerinin bir parçası olarak düşünecek olursak ilginç bir şekilde biyoloji içinde kalırsak o halde iyi yaşamın insan için biyolojisini yapmak mümkün görünmüyor. İyi yaşamın insan için yapılabilecek bir biyoloji yok. Fakat ilginç bir şekilde buna mukabil beklenmedik bir şekilde aslında yani etik kitaplarında biyoloji metinlerinde duymayı bekleyeceğimiz bir iki pasaj var ki aslında insanın insan için iyi yaşamın da diğer hayvanlar gibi bir e, biyolojisinin mümkün ol, olabileceği Aristoteles'in aklından böyle bir şey geçtiği izlenimi e, veriyor. Bunlardan en çok bilineni burada okuyamayacağım kadar uzun bir pasaj fakat ilginizi çekerse referansını söylemek isterim. E, Nikomokos Etik'in 7. E, kitabının 7. bölümünde e, uzun bir pasaj fakat Aristoteles burada e, hızlıca e, şunu söylüyor e, fronesis yani pratik aklın sorun çözme günlük hayatınızda politikadan daha kişisel dilim hayatımıza kadar. E, pratik, e, a, aklın erdemi olan fronesis e, en yüksek erdem olamaz. E, çünkü ondan daha yüksek e, Sofya var. Phronesis neden daha yüksek bir erdem olamaz? Çünkü Phronesis e, aslında ya, basitçe insani sorunlarımızla ilgilenir. Oysa Sofya e, gök cisimleriyle ilgilenir, matematikle ilgilenir, e, ilim bilim yaparız. E, e, e, yani ilim ilmi bilimi iyi yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz yerden e, Sofya. Oysa phronesis yani pratik aklı insani sorunları çözmek için kullanırız. Diyor istediriz. bunu anlatmak içinse hayvanlara refer hayvanlarla karşılaştırıyor insan phronesisini. E, e, Hayvanlarda da fronimos dediğimiz hayvanlar var, yani pratik olarak erdemli olan hayvanlar var. Bunların erdemli olmasının sebebi, basitçe hayatlarındaki problemleri zekice çözebiliyor e, olmaları. E, yani karga, örneği karga değil ama kargayı düşünün, karga zeki, değil mi? Yani e, isterse gideceğimizi bir, bir aramaya kırdırabilir karga. Yani, i̇htiyaç büyüdü takdirde. İnsan da şimdi böyle bir anlamı olduğunu ve yaşamlarına ilişkin pratik sorunları çözmek için çözme erdemi olduğunu, hayvanlarla karşılaştırıldığında bunun anlaşılabileceğini ve bu yüzden de bir, bir sofya kadar üstün bir erden olamayacağından bahsediyor. Bu bunların daha biyolojik biyolojiye, bu, burada biyolojiye bir referans var ama gerçekten daha biyolojik kulağa doğrudan biyoloji gelen başka bir pasaj var ki, o da Ebemos'a e, e, etiğin e, etikte ve orada bu hızlı bir çevir olacak. Kusura bakmayın lütfen. Baris Oteles, e, şunu söylüyor. Canın, yani ruhun işi canlı kılmaktır. Hı? Çünkü ruh bir bedendeki canlılığın prensibi ve sebebidir. O yüzden ruhun işi neyse ruhun erdeminin işi de o olmalı diyor. Bununla, bundan şunu anlayacağız. Ruh, ruh hangi işle ilgileniyorsa ruhun erdemi de o işle ilgileniyordur. O halde erdem basitçe bu işi iyi yapmak erdemidir. Bunu çok düz bir şekilde okuyacak olursak ruhun işi canlılık olduğuna göre o halde ruhun Erdem'i de iyi canlılık e, olmalı değil mi? Peki iyi canlılıktan anlay anlayacağımız, anlamamız gereken şey ne o halde? Çünkü e, yani, tamam burada e, ruh, ruh, ruh üzerine kitabına bir referans e, var. E, fakat fakat üzerine kitabı jülemortik yani madde ve formun e, bir hakkında bir ruh tanımı verdiği için iyi yaşamı düşünmekte kullanısız gibi e, görünüyor. Fakat yine de etik metinlerin bu şekilde ya yani etik metinlerinde bazı biyolojik e, pasajlar olduğu, beklenmedik bir şekilde biyolojik pasajlar olduğu bir kere fark ettikten sonra tekrar ruh üzerine kitaba e, dönüp e, başka bir ruh tanımı e, arayıp bulabilirsek belki gerçekten insan için iyi yaşamın da biyolojisini yapmanın mümkün e, olduğunu anlayabileceğiz. Yani e, etik kitaplarındaki bazı biyolojik, e, kulağı biyolojik gibi gelen bazı pasajların ruh üzerinde kitabın adlı kitapta bir karşılığı olduğunu e, fark edebileceğiz. Şimdi e, az evvel şunu söyledim. Deanima De e, yani ruh üzerine kitabında en çok kabul gören e, tanım işte e, ruh e, canlı bir e, potansiyel olarak canlı bir bedenin birinci e, aktivitesidir. Yani organlı e, bir bedenin iş yapabilme kapasitesidir. E, organlar var fakat organlarla bir iş yapıyoruz. Aristoteles'e göre canlılık basitçe bu organlarla bu iş yapabilme kapasitemiz Aristoteles'e göre. Bu en çok kabul gören tanım. Fakat bir grup yazar Aristoteles yorumcusu var ki aslında De Alima'daki asıl tanımın bu olmadığını e, düşünüyorlar. bu üzerinedeki e, canlılık e, tanımının asıl e, versiyonunun bu değil. Başka bir tanesi olduğunu düşünüyorlar. Onu da size e, hızlıca hatırlatayım. O da şu. E, bu De Alima'nın meşhur kitap, De Alima'nın ikinci kitabının ikinci bölümü e, bir aristo tesör şunu söylüyor. E, ruh, e, şu şimdi birazdan söyleyeceğim, İşlir, işler için bir ilke ve sebeptir. Yani bunlara sebep olan şeydir diyor. Söylediği e, işler şunlar. Beslenme, duyum, yani duyuyor, tadıyor, duyuyorum. Beslenme, duyu, düşünme, düşünme ve hareket. Bunu bir başka versiyonu şu, bu asıl en çok kabul gören versiyonunu söyledikten sonra Aristoteles hemen bunlardan, aslında bu verdiğim tanımın bütün canlılık tarzları için, bütün canlı canlılar için geçerli olmasını istiyorum diyor ve bu hylomorfik yani madde ve form bileşkesi ile kurulmuş olan Tanımdan farklı bir şey söylüyor. Ee, ve anlıyoruz ki Aristoteles'in aslında bütün canlılık fenomeni için geçerli olmasını istediği asıl tanım gerçekten şu. Şimdi yine hızlıca okuyacağım tanım Şu, yaşama fenomeni diyor Aristoteles, yaşama olgusu çok anlamda söylenir. Bu, bunu duyup Aristoteles bunu e eserlerin için bu ifadeyi çok anlamda söylenirilik ifadesini e, eserleri çeşitli yerlerinde e, söylüyor, logos içinde söylüyor, varlık içinde söylüyor, nihayet canlılık içinde e, söylüyor ve pasaj şöyle devam ediyor. Canlılık o halde çok anlamda söylenir ha? ve şu şimdi söyleyeceğim kapasitelerden en azından bir tanesini, burası önemli, en azından bir tanesini yapabilen şeylere ben canlı diyorum, diyor. Şuna, daha başlarken... Akıl, duyum, hareket, hareketsizlik. Yani çünkü hareket edebilen şey hareketsiz de olabilir. Hareketsiz olma kapasitesi olan şey hareket edebilir ama beslenme ve çürüme ve büyüme. Yani canlılar büyürler sonra da çürürler. Yani basitçe doğmaktan bir anlamda bir ölmekten bahsediyorum. Bunların dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Bunları yapabilen en azından bir tanesi, en azından bir tanesini yapabilenlere ben canlı diyorum diyor. O halde Aristoteles şunu söylemiyor. Bunları hepsini yapan, hepsini aynı anda yapabilenler canlı değil. Bunlardan en azından bir tanesini yapabilenler canlı. Yani yalnızca akıl sahibiyseniz ve yan, akıldan başka hiçbir... Ruh kapasiteniz yoksa, yani duymuyorsanız, duyut sahibi değilseniz, hareket edemiyorsanız, e, beslenemiyorsanız, beslenmiyorsanız, büyümüyorsanız, doğmuyorsanız, ölmüyorsanız, yalnızca akıldan ibaretseniz de bir canlısınız. Bunu tanımınız mı? Tabii ki Tanrı. Değil mi? Yani çünkü Tanrı, Arsut göre yalnızca akıl, e, canlılık modeli moduna sahip. Mı? Tanrı ne büyür, ne ölür, ne beslenir, ne duyar, değil mi? O halde Aristoteles bu formülle aslında canlılık tanımını Tanrı'dan bitkilere kadar bütün fenomeni, canlılık fenomeni kapsayacak bir e, modüler sistem haline getirmiş oluyor. Matuşka bebekleri gibi e, düşünün. Matuşka, ve bu modüler sistem e, o kadar Aristoteles'e öyle zengin bir e, araç sağlıyor ki bütün doğa fenomenini bunu kullanarak açıklayabiliyor Aristoteles ve biyoloji metinlerinde yaptığı şey bu. Bu modüler sistemi kullanmak. Modüler sistem derken şu, şunu kastediyorum. Matuşka bebekleri gibi düşünelim. Matuşka bebekleri küçük olanlar büyük olanların içine girebilir ama büyük olanlar küçük olanların içine giremez. Yani matuşka bebeklerini bir şekilde dizmek mümkündür fakat bir şekilde de dizmek mümkün değildir. O halde Aristoteles için de canlılık, doğadaki canlılık fenomeni böyle analiz edilmeli. Mümkün olmayan kombinasyonların hepsi mümkündür. Mümkün olmayan kombinasyonlar, dışındaki kombinasyonların hepsi mümkündür. Ancak Aristoteles'e göre yalnızca duyum, yalnızca duyma kapasitesine sahip olan hayvanlar var. Bu hayvanlığın alt sınırı, yalnızca duyma kapasitesine sahip olan hayvanlar. Diğer dört duyunun hiçbirine sahip olmayan hayvanlar var. Bütün duyulara hayvanların hepsi bütün duyulara sahip değil, duyma kapasitesi, görme kapasitesi olmayan hayvanlar var, Hı? değil mi? Onun dışında hayvanların hepsi örneğin hareket etme, bu da canlılığın büyüklüğü kıldığı şey, ya. hayvanların hepsi yer değiştirme, hareket etme kapasitesine de sahip değil. Süngerler Aristoteles'e göre canlı fakat süngerler yapışık, geçiyorlar. Süngerlerin yanlışı duyma kapasitesi var Aristoteles'in göre, Hı? değil mi? yani Aristoteles bu modüler sistemi, ruhun tanımının bu modüler modelini canlılık fenomenin canlılığın zenginliğini açıklamak için kullanıyor biyoloji eserlerinde. Yaptığı şey şu. O halde ben şunu iddia etmek isteyeceğim. Aristoteles insanın ruhun insana özgü kapasiteleri için aslında doğrudan bir bedensel karşılık aramamıza e, gerek yok. Bu, e, insanın insana özgü iyi yaşam için e, mutlaka insana özgü ruhun bedensel bir temirini, bedensel bir karşılığını e, bulmamıza e, gerek yok. Ve bunun, e, yani buna ilgi duyacaksanız e, konuşabiliriz ama e, ilginç bir şekilde politika e, eserinde bir politikacının bir e, topluluğun, yönettiği topluluğun iyi yaşamını e, nasıl organize etmesi, nasıl sağlaması gerektiği e, konusunda e, konuşurken Aristoteles e, bir tür bu modüler sisteme e, başvuruyor e, ve e, bu, bu fikir yani e, insanlığın iyi yaşamı için mutlaka bedensel bir karşılık bulmak gerekmediği e, fikri Aristoteles'in aslında biyoloji eserlerinden etik ve politika eserlerine kadar aklında ve başvurduğu bir model. Çok teşekkürler.